1539, numaralı konu, Hazreti İbrahim'in Miraç gecesinde, la havle ve la kuvvet illa billah, sözünün faziletini söylemesi, evet, Hazreti Peygamber İsra, Miraç gecesinde Cebrail'le birlikte Hazreti İbrahim'in yanından geçti, Hazreti İbrahim, Cebrail'e, ey Cebrail, yanındaki kimdir, diye sordu, Cebrail, o Muhammed'dir, cevabını verdi, bunun üzerine İbrahim, a, s, ey Muhammed, ümmetine cennet fidanlarını çok dikmelerini söyle, çünkü cennetin toprağı, çok güzel ve verimli arazisi ise alabildiğine geniştir dedi Hazreti Peygamberin cennet fidanı nedir diye sorması üzerine de la havle ve la kuvvete illa billah sözüdür karşılığını verdi